Hanım alışveriş için liste vermişti. Tüh nasıl da unuttum ben onu. Neredeydi bu? Yan cepte yok sağ cepte yok. Ha, <gülüyor> işte buldum. <gülüyor> bir kilo domates, bir kilo patlıcan, yarım kilo kabak, 250 gram biber, bir paket çocuk bezi, bir adet biberon. on. bunlar da yeni torun için. Ah canım benim. Aman da dedesinin bir tanesi. Her gece hiç uyutmuyor. Hele geceleri gözünü açmaya görsün. Hınga da sabaha kadar nöbet tutturuyor velet. Oo, Karagözüm, hayrola Ben siz başlamışsın programa. Vallahi acıbatım, bizim evde her gece torun programı var. Solo şarkılar, ıngalar söylüyor. Bir de yanık yanık söylüyor ki, sorma gitsin. Sizdeki programı demiyorum canım. Buradaki programdan bahsediyorum. Ne var programın canım? Ben de onu soruyorum ya. Ne zaman başladın? Konu ne? Ha, konu benim torun. Yapma yahu. Konu senin torun mu? Evet benim torun. Ayrıca onun bezi. Ne bezi? Tükürük bezi ne bezi olacak? Torunun altına bağlanan bez. Eh söylesen ya daha önceden Karagöz'üm. Söyledik ya önceden torun oldu diye. Yahu bunadın mı? Gelip ziyaret ettin ya. Hatta omuzuna bir çeyrek altın taktın. Gerçi ben senin toruna yarım altın takmıştım ama neyse. Tamam bildim yahu. Hatırladım tabii. Ama ben yine onu demedim. Onu demedin bunu demedin. Ne dedin Hacı cam cam? Efendim radyo programın konusu. Ne bileyim canım programın konusunu ben. Ona programa başlamadan bakarız. Program başladığında mı? Evet hacivat. İyi de karagözüm. Program başlayalı dakikalar oldu. Nasıl yani anlamadım. Açmışsın mikrofonu bir güzel. Oturmuşsun başına. Başlamışsın konuşmaya. Ben. Sen. Ben. Evet sen. Ne zaman ya? Neyi ne zaman? Şimdi bak programı yapıyoruz. Mikrofon açık. Hay Allah mikrofon açık mıymış? Evet efendim. Eyvah haberim yok hacivat. Ben açmadım mikrofonu. Sen açmadın mı? Kör bakayım ki ben açmadım. Mikrofonu açık görünce eh bir yandan da konuşunca programa başlamışsın diye düşündüm ben de. Yok canım ne başlaması. <gülüyor> Ayıp oldu dinleyenlere. Torundan torbadan bahsettik. Bezinden biberonundan bahsettik. Bu da yetmiyormuş gibi domates biberi kabağı kattık. Yemek tarifi mi verdin yoksa? Yok be canım hanım liste vermişti. Neler alacağımı gözden geçirdim. Yani bu akşam sizin evde ne yemek olacağını bütün ahali öğrenmiş oldu Karagöz'e. Vallahi de billahi de öyle oldu Açıcağım. Neyse canım varsın öyle olsun, biz yabancı değiliz, onlar da bize değil. Evet, biz yalancı değiliz. İyi değil efendim yabancı, yalancı değil. Ha öyle de seni anladım şimdi. Eh, madem açtın mevzuyu torundan, formadan, domatesten, kabaktan, varsın devam etsin üstadım. Işte Utandım vallahi acı Yok canım, bunda utanacak ne var? Bunların hepsi doğal olan şeyler. Demek bunların hepsi dolar, Türk lirası yapsak şunu? <Gülüyor> Doğal efendim, doğal! Hangi doğal? Doğal efendim, doğal! Doğan değil! Ne bağırıyorsun be, anladık! Allah Allah, konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Sen ısrarla, şey yapıyorsun bana. Hiç konuyu değiştirme bakayım. Konumuz gayet güzel. Konu, torun. Seni köfte or seni. Buldun cillop gibi torunu yaparsın onu konu. Bak kafiyeli oldu ha. Buldun cillop gibi torunu eh yaparsın sen onu konu. <gülüyor> Buldun cillop gibi torunu eh yaparsın sen onu konu. Sende şairlik de varmış. Ne? Sudi Şadiye'ye mi varmış? Yok. Hani onlar küslerdi? Hacahatım efendim onlar barışalı asırlar oldu. Demek eski odunlar hasır oldu. Uçtun yine Acı Hanım efendim uçtun. Ben kuş muyum Acıvat? Ne yani şimdi sen bana karga kuşu mu demek istiyorsun yoksa? Deve kuşu daha yerinde bir deyim olur. Hala konuyu başka tarafa çekiyorsun Karagöz'üm. Tıpkı deve kuşunun yaptığı gibi kafanın kuma gömmeye çalışıyorsun. Kafamı niye kuma gömeyim ki? Havasızlıktan öldürecek misin beni? Sen ölmezsin Karagöz'üm. Sen adamı öldürürsün. Sus be şumağızlı. Başka mevzu yok mu? Var. Senin torun. Benim koyun mu? Ha bir ara koyun yetiştiriciliği yapmıştım evet. E, Gençliğimdeydi hatırlarsın senden Civat. Sonra beceremedim. İnat da inat. İnat keçi de olur. Koyunlarda pek inat yoktur. Otu nereye götürürsen oraya gider. Ama keçi öyle değil. Burada yemeye başladıysa orada yer bitirir. Otun yerini değiştir yanına gelmez. Gel dersin gelmez gel dersin gelmez. İlla ki orada yiyecek. İnat hayvan sonuçta. Sendeki inadın nereden geldiği belli oluyor efendim. Neyse neyse sözü uzatmaya gerek yok. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın ne dedim? Kapat kapat. He işte kapattım. Yahu Hacı Yivat, sen ne patavatsız bir adamsın ya. Taktın benim toruna. Sen benden daha çok taktın bu duruma. İnat et karagözüm. Anlatmadın torunu. Ne var? Ne bu inat? Yahu benim hanım programı toruna dinletiyor. He ee? he. Ta başta sen geldiğinde ondan bahsettik ya. Evet. Haylaz dedim, geceleri uyutmuyor dedim, dikiliyor başımıza dedim... ...neredeyse sabaha kadar uykusuz kalıyoruz dedim. Öyle mi dedin? Evet dedim ve dediklerimin hepsini duydu. Veled benden inatçı. Kızmıştır şimdi bu laflarıma. Artık uyku bize haram vallahi. Gece gündüzün ga, gece gündüzün ga. Ne anlar canım o yaştaki çocuk? Anlar Hacı Yivat, anlar. Senden benden iyi anlar vallahi. Ee, kimin torunu? <gülüyor> Karagöz'ün torunu. <gülüyor> ...her ne kadar sürçülü izan ettikse... ...affola! Tamam abicim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak, Savaşçı'nın en ucuzu bu, seslendirme sanatçısı... ...bu potkırmayalım, kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor, hadi bakalım. Yazan Mehmet Ergin, Sunanlar Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. Teknik yönetmen Kadir Çifti. <gülüyor> Gürültü yapmayın, stüdyodayız. Pardon, pardon. <gülüyor>